Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Allah hepimizi cennete girenlerden eylesin. Ateşten ve ateş ehlinden uzak kılsın. Ateşe girecek her türlü amelden ve ahlaktan bizleri beri buyursun. Amin. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin kardeşlerim. Allah için kim bir hayır işlemişse, Rabbim de onun karşılığını hem dünyada hem de ahirette versin. Evet kardeşlerim, bugün hadis usulü dersinin Üçüncü dersindeyiz. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz birinci derste akide ve iman bazında hadis ve sünnetin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Geçen derste ise hadislerin toplanmasında ve alınmasında ne kadar titizlikten üzerinde durulduğunun üzerinde durmaya çalıştık ve arkamızda gördüğünüz aleyküm selam var tabloya birçok şeyler yazdık ve dedik ki dersimiz hadis ve sünnet. Bunu üç konumda inceliyoruz. Kavram olarak ayrı olarak incelemek zorundayız. Yapı olarak ayrı incelemek zorundayız ve konum olarak dindeki yer olarak ne yapma inceleme mecburiyetindeyiz. Bunları birbirine karıştırdığımız zaman aslında karıştırdığımız dinimizdir. Her mesele birbirine ne yapacaktır? Karışı verecektir ve önüne gelen ehliyetsiz insanlar dinlerini hoyratça konuşan ama yaşamayan, devamlı tartışan, cederleşen ama hayatına geçiremeyen zavallar haline ne yapacak? Gelecektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin. Abi. İşte Aleykümselam ve rahmetullah. Bu dersleri yapmamızın sebebi budur dedik. Hadisi ve sünneti kavram olarak ayırıyoruz, yapı olarak ayırıyoruz ve konum olarak ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Sonra hassasiyetle yapının üzerinde duruyoruz. Yapının üzerinde durmamızın da kabul ve ref açısından söyleyen açısından ve e, vasıfları açısından e, şeyleri vardır. Konumları vardır. Bunların hepsi de ayrı ayrı nedir? Dalları vardır. Şimdi bugünkü sohbetimizde hoş abi. sünnetin Allah tarafından korunması üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Amin. Şimdi düşünün bir adam ki ticaret yapıyor, bütün malını bir dükkanda ne yapamaz? Sevgileyemez. Bunun devamını ne yapması? Bir depoda saklaması gerekir. Sadece aldığını tezgaha koysa, sattığı tezgahını boşalttığında ne yapar? Malları eksik olur ve ticareti yolunda gitmez. Şimdi bir de hassas mallar vardır. Veya organ nakli diyorlar şimdi. Organı götürmek için belli bir zaman. Yani insanlar depolayacağı koruyacağı her şey için hassasiyetle üzerinde ne yapıyorlar? Duruyorlar. Niye? Parada onun için. Yani ondan ne yapacak? Kazanacak, geçimini sağlayacak. Şimdi Allah Azze ve Celle bize bir vahiy indirmiş. Ve ihtilaf ettiğinizde buna gidin. Amel edeceğinizde buna gidin. Öğreteceğinizde buna gidin. Dua edeceğinizde buna gidin. Yani bütün doğumdan ölümüne kadar. Öldükten sonraki halleri, doğumdan önceki yaratılışa ne olursa olsun nereye gidiyoruz? Buraya gidin. E şimdi korunmamış bir vahiy varsa önümüzde ve Allah Azze ve Celle de korumayı vaat etmiyorsa ne olur bu? Olur, olur. Bakın ben size biraz örnekler göstereyim ne olur? Allah Resulü Miraç'a çıkıyor. ve Vesselam Miraç'ta Allah Azze ve Celle ile konuşunca korkuyor. Allah ebubekir'in Bekir'in sesiyle konuşuyor. Oradan bir aslan kükrüyor. Allah Resulü korkuyor. Parnağındaki yüzük ne yapıyor? Düşüyor. Arıyor, bulamıyor. Ve Allah Resulü Miraç'a çıkıyor. Bir bakıyor ki bir su Suyun üstünde bir ada, adanın üstünde bir kürsü, kürsünün üstünde bir kuş, gagasında bir tüy. Bunlar nerelerde biliyor musunuz? Kara Davud, Altı parmak Peygamberler tarihi, veyahut şu veyahut öbür kitap, veyahut başka kitaplara gidiyorsun, Allah'ın cemalini görmeyen şekli hiddahı yapamaz? Edemez. Ali geldi, bana defalarca geldi. Bana diyor Allah'ın yani nur'dan damlalar anlattı. Buna diyor 33 tane diyor Allah'ın ayetleri ne yapıyor? E, i̇şaret ediyor. Bunu okuyanlar nur talebesidir. Bu Kur'an'ın tefsiri diyor. Eder tabi. E bizim gibi olursa, Kur'an'dan uzak insanlar olursa ve korunmamış bir vahye inanırsak tabi ne olur? Bunları her önüne gelen bize yedirir. Veyahut birisi çıkıyor, ben diyor uykuyla uyanık haldeyken ya uyanık aklı başında bir adam doğru dürüst, göremiyoruz ki. Uyuyan bir adamın sözüne itibar edelim. İşte diyor ben bu haldeyken diyor peygamberi gördüm. Bana bir kitap getirdi. Dedi ki bu hikmetler pınarı. Bunu insanlara öğret. Bunlar da ne oldu? Fususul diken. Açıyorum bakıyorum. Eee Firavun bile mümin olarak öldü diyor. Kainatta her şey helal diyor müridi soruyor. yama ama diyor şeyhim diyor her şey helalda diyor bak diyor şeriat ehli diyor ki <gülüyor> e, kadınlarınız size helal ama anneleriniz kız kardeşleriniz size helal değil. Onlar haram. Aslında diyor helal olmuyor onlar da helal da şeria değil onu haram kılıyor diyor. İbn-i Teymiye Muhittin i̇bn Arabi burada tekfir ediyor. Hakikaten helal diyor. E şimdi eğer sen korunmamış bir vahiy olarak yani Allah'ın korumadığını inanırsan bir vahiy önüne gelen bu dinde ne yapar? Konuşur ve bu dini biz yeriz. Ve yiyor işte insanlar. Alın Mevlana'nın meslevisini. Hemen mukaddimesini alın. Bu alemlerin Rabbindandır. Buna batın ne önünde ne arkasında ne sağından, ne solundan yaklaşamaz diyor. Ne oldu bu şimdi? Fuhruy oldu. Ya bir Mevlana'nın mesnefsinde oğlan hikayesi varken, halayık hikayesi varken, her türlü fuhuş, fahişelik varken, bu Allah'ın kelamı oluyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vahiy mu? Çünkü o ona yedirilmiş. Gidiyorsun başka bir fırkaya, bugün hala Şia fırkasında masum imam inancı vardır arkadaşlar, ve bugün hala o masum gördükleri imamların sözleri aynı bizim Bukhari'deki sözler gibi geçerlidir. Onlar bugün ne diyorsa, onların şu an bizim Bukhari ayarında bir Usulü'l Kafi diye bir kitapları var. Ona aynen bugün dahi geçer. Masum imamların sözü diye ve ayet hadisin önüne geçer. Eğer biz vahyin Allah tarafından Azze ve Celle tarafından indirildiğine ve içimizden seçilmiş bir Resul'a gönderildiğine ve onun ölümünden sonra vahyin kesildiğine ve kıyamete kadar Allah tarafından korunduğuna inanmazsak, iman etmezsek, bunu akide edinmezsek, önüne gelen bu vahiy hakkında konuşacaktır, hadis uyduracaktır ve istediği gibi tevil yapacaktır. Biz de bunlarla ne yapamayız? Konuşamayız. Aha geçen Ramazan ayında Çıktı Abdülaziz Hayindir diye birisi bilgisayar ortamında, internet ortamında ne yaptı? Fecir meselesinden iki oynayı verdi şöyle. Aha bütün millet oruçsuz bıraktı. Milletin de neyle geliyor? Tabii işine gelir. Resmi dairedeki bir adam Cuma'ya amirinden izin almadan gidemiyor. Ne yapıyor? Ya diyor amirim göndermiyor diyor. Başlıyor Cuma'ya gidilmez demiyor. Ne diyor? Bu imamların arkasında namaz mı kılınır ya? İşine geldiği için gidiyor. Ama korunan vahye gitse müminler cuma günü nereye gider diyor. Allah'ın ya Cuma kılmayan diyor. Mümin olmayan zaten kılmaz. Önüne gidene ne yapar? Sarılır bırakır. Onun için kardeşlerim korunan vahyin nasıl korunduğunu ve korunması için ne usul ve kayıdeler çıkarıldığını ve bu çıkan kaydelerin hepsinin Kur'an'dan olduğunu öğrenmezsek, bakmazsak önüne gelen bize her mesele yedir. Bir abdest meselesinde hem de dört mezhep sahibi imamların düştüğü ihtilaflara bir bakın ya. Yani şu kafaya bir mest, dokanna yani şu şekli bile bulmanız çok zor. Ayağı yıkamaktan tut, abdesti almadan tut, abdestin bozucularına kadar. Düşünün aleyhissalatü vesselam deve eti yere yiyen diyor abdesti bozulmuştur diyor. Hadisçilerden başkasını bozmuyor. Yani düşünün diğerleri korunan vahiye itimatsızlığı var. Onun için sünnetin Allah tarafından korunduğunu ve kıyamete kadar korunacağı imanını eğer bizler elimize almazsak din, iman diye bizde hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bugün bakın, İslam'ın beş tane şartı var değil mi? Öğrettiği aleyhissalatü vesselamın. Beş şartını insanlara inandım diyen insanlara şöyle bir taksimini yapın. Bir namaz, abdestten bozuluna kadar, tekbirinden selamına kadar evlere şenlik kılınışları var. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle mi kılmış? Eğer sünnetin Allah tarafından korunduğunu ve vahiy olduğuna iman etmezsek ne yapacağız? Öyle de var. Böyle de var. Öyle de olur. Böyle de olur demeye başlarsınız. Doğru mu? Onun için kardeşlerim bu meseleler imanı ve itikadi meselelerdir. Hiç boş saksaklanacak meseleler değil. Bir ortamdayız. Çok kalabalık. Güya hepsi kitap, sünnetten amel eden kardeşlerimiz. Böyle seminer adı altında bir yerde toplandılar. Namaz vakti geldi namaz kıldık. İnanın şöyle bir baktım mafile kılındığında <gülüyor> ya kimsenin namazı kimseye uymuyor. Hoca takımına çattım. Dedim ki arkadaşlar siz bunlara din öğretiyorsunuz. Ya nasıl öğretiyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle de yapmış, öyle de yapmış, öyle de yapmış var mı? Bu vahide çeşitlilik var mı? Niye, bana ne? Bana soran olmayınca ben anlatmam. Ya sen alimsen, sana soran olmadan anlatıp ne yapacaksın? Öğreteceksin. Peki, ihtilaf ettiğimizde biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? İmamlara gidiyoruz. İmamlara Bak iki cevap geldik işte doğru. Biri vaka olarak doğru, biri akide olarak doğru. Ama akide olarak doğru olana kim gidiyor? Hiç kimse gitmiyor kardeşlerim. Gitmiyor. Neden gitmiyor? Yani herkes işine gelen bir fetvayı alıyor, oraya aynı suyun akarken bir yol aradığı gibi, yarık bulduğu gibi nasıl akıyorsa, <gülüyor> adam da oraya ne yapıyor? Akıyor gidiyor. Ya demiyor ki bu yanlış ya, ben alim değilim ki alim böyle yapıyor diyor. Halbuki herkes bildiğinin alimidir. Derslere baktığımızda İbn-i Mesut'a soruyorlar, Allah kendisinden razı olsun, sen bu nasıl öğrendin? Biz on ayet alırdık. Onu hayatımıza geçirmeden öbürünü ne yapmadık? Almazdık diyor. Ayşememize her gün bir çocuk geliyor. Diyor ki anneciğim bu ne? Şu. Bu ne? Şu. Bir gün Ayşememiz diyor ki ey çocuk diyor, şu öğrendiğinden ne yaptın? Amel ediyor musun? Yok. Ben soruyorum. Cehaletimi gideriyorum. Ey çocuk diyor sen hakkında kütçeti niye çoğaltıyorsun? Diyor. Yani amel et. Ondan sonra diyorum. Onun için kardeşlerim, ilim hayata geçtikçe ilmin değeri, meziyeti ve lezzeti kat kat ne yapar? Artar. Biz de Kur'an ve sünnetin Allah tarafından korunduğunu Allah'ın ayetleriyle öğrendikçe bu ne yapar? Bizim inancımız kat kat artar. Karşıdaki insan ne kadar akli, ne kadar sinsi gelirse gelsin Aynen size demin sohbetten önce kardeşe bir şey izah ederken kavram olarak bunu ne yapıyoruz biz? Hadis ve sünneti ayırt ediyoruz. Eğer ayırt etmezsek adam öyle bir sinsi geliyor ki o sinsilik attığı şüpheler seni inandığın akide de şüphe eder hale getiriyor. Yani Kur'an ayetini demin ki göstermelik yaptığım gibi size okuyor. Var mı bunda zayıf? Yok diyorsun. Uydurma Yok tabi vahiy de yok diyor. Ama hadisin zayıfı uydurması var mı? Kavram olarak ayırmazsan sünnet ve hadis diye adam buradan ne yapıyor? Yaklaşıyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü ve Sellem'in din konusunda konuştuğu her söz vahiydir. Bize sataştıkları noktalardan bir tanesi de şu kardeşlerim. Biliyorsunuz peygamberler hem apt yani kul hem de nedir? Resul'dur. Yani onlar aynı zamanda insandır. Beşeri münasebetlerinden sorumludur. Aynı zamanda da nedir? Resul'dur. Şimdi bidat ehli ki onları bırakıp biz de saf ve temiz olarak soralım. Yani onların sormasını bırakalım. kul İbrahim Aleyhisselam şu ölüleri nasıl dirilteceğim diye nasıl soruyor? Allah Azze ve Celle ne diyor? İnanmadın mı İbrahim'de. İnandın ama ne yaptım? Kalbim mutmain Şimdi biz nasıl ayırt edeceğiz? Yani onun kulluğuyla Resulluğunu nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam söylemiş olduğu sözlerde iyi bunu ne yapmıştık? ayırt etmiştir. Ayırt edemediğini de sahada gelmiş sormuştur. Bu senin görüşün mü? Yoksa vahim mi? Bunu direkt sormuşlardır. Bakın kulluğuyla alakalı. Namaz eksildi mi? Ne oldu ki ben tam kıldım diyor. Yok eksik kıldın. Sahabeye bakıyor. Evet ey Allah'ın Resulü deyince tekrar ne yapıyor? Eksik kıldığını kılıyor. Sonra Yanılmaz secdesi yapıyorum. Niye? Çünkü o da Adem oğullarında bir Adem. O da hata yapabilir mi? İnsan olarak yapabilir. Ama vahiyde korunmuş bir Resul var. Neden? Çünkü ayetle sabit. O nefsinden, hevasından konuşmaz. Başka? Peki peygamber hiç mi şeytan diline dolamıyor? Ters düz etmeye çalışmıyor. Hani insan bazen konuşurken ne yapar? Doğru söze birden dili dolanır. Tersini konuşmaya başlar. Bu gayet normal. Bazen olur. Haç 52'yi hiç Hiçbir nebi, hiçbir Resul olmasın ki indirdiğimiz vahiy şeytan ters düz etmeye yani onu çevirmeye çalışmasın. Ama Allah onu ne yapar? Korur diyor. Kim koruyor? Allah koruyor. Yine bakıyorsunuz ayeti kerimelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir vahiy indiğinde bazı olaylar oluyordu ki kardeşler hemen açıklanması etmesi bir neticesinin olması gerekiyor. Hemen Aleyhisselatü Vesselam vahiy tamamlanmadan bunu anlatma yoluna gidiyordu. Allah ne diyor Azze ve Celle? Dilini debreştirme. Hani bir sakin ol. Onu bir kalbine nakşedelim. Daha sonra da onun beyanını sana ne yapalım? öğretelim. Bak daha önceki ayetlere bakıyorsun, kitap ve hikmetle alakalı indirilen, öğretilen, talim ettirilen, arındıran bir kitap ve hikmet. Kitap belli Kur'an. Hikmeti burada Allah Azze ve Celle ne diyor? İnen kitap ve inen kitap gibi bir beyan daha var diyor. Onu da kim indiriyor? Yine Allah dilini devreştirme diyor. Onu da, onu da ve Allah Azze ve Celle Hicir 9'da bu zikri biz indirdik biz koruyacağız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan kıyamete kadar korunmuştur kardeşlerim. Eğer bu korunmuşluğa inanmazsanız bakın e, Abdülaziz Hayındır gibiler yaklaşırken Kur'an'ın subutu kati dalalet ettiği mananın subutu zannedir. Hati değil derler. Anladınız mı cümleyi? Biliyorum. Biliyorum tabi. Bu teziler yani akılcı dediğimiz insanlar aynı şu bizim konuştuğumuz gibi fasih konuşmazlar. Yani herkesin anlayacağı kelimeyi ne yapmazlar? Kullanmazlar. Yaldızlı sözlerle insanların zihnini önce bir ne yaparlar? Bulandırırlar. Sen dersin ki, ya bu değişik kelimeler kullanıyor. Şimdi ben buna nasıl konuşayım? Başka bir yerden bir şeyler daha sorsa işte Arapça biliyorsunuz, şunu biliyorsunuz, bunu biliyorsun. sen orada ne yapacaksın? Pıstırıp pıstırıp gelecek. Veya Hizmet Tahrir'de yaptığı gibi, ayeti önce Arapça okurlar. arkadan Türkçeyi getirirler. İngiliz şunu yaptı, Fransız bunu yaptı, sen böyle bakarsın. Adam bir şey anlatıyor. Bir saatte iki sayı, hiçbir şey yok. guru guru tıs. Bunlarınki da aynı. Kur'an'ın subutu kat'i derken şunu diyorlar. Kur'an Allah kelamı. Bunda şek ve şüphe yok. Ama şu Kur'an'ın geldiği peygamber var ya hani Kur'an'ın açıklayıcısı dediğiniz şu beyanı dediğiniz e, bu kat'i değil ki. Bu peygamberin ağzından çıkan isabet de olabilir. Hata da yani bu zannidir diyor sünnetine attı, aldı, çöpe ne attı, attı. Şimdi sen böyle bakıyorsun. Ama diyor, sen diyor ki şimdi hiç mi vahiy yok? E tabii canım diyor Kur'an'a uyuyorsa onun sözleri bu vahidir diyor. Veya başka bir dangalak ehatsa diyor olmaz. Ne olacak? Mütevâtirse olur diyor. Şimdi bunların hepsi akli sözlerin akabinde gelen ve Müslümanın diye dinine karşı ilgisiz ve bilgisiz olanların yedi nanelerdir. Yani bir şeytan çıkıyor, bunları anlatıyor. Cahil olanlar da ne yapıyor? Dinliyor. Onun için kardeşlerim, Allah Resulü Hanı ve bakın mesela en bariz örneklerinden bir tanesi hurma aşılama meselesidir. Edinizin belki hatırlayacağı bir şey. Zihninizi şöyle yoklayın. Bir gün Allah Resulü ve Vesselam hurma bölgesine gidiyor. Orada e, sahabelerin bir şeyler yaptığını görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Hurma ağaçlarından işte erkekten göz alıyoruz, dişiye açlıyoruz. Kardeşlerim bu hadisi okuyana kadar ben de bilmiyordum. Ama toplumda e, babam çiftçi olduğu için biliyorum. E, aleyhisselam ve rahmetullah. Bitkilerin çoğu rüzgar yoluyla dönlenir yani Allah Azze ve Celle esmiş olduğu, yani rüzgara emrettiği şeyler, havada uçan bazı şeyler vardır. Erkeğin dişiye dişe, erkeğe, döllenerek ağaç ne yapar? Meyveye durur. Hurmada ise bu böyle değil. Elle aşılamadan asla ne yapmıyor? Döllenmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizin bunu yaptığınızı doğru bulmuyorum diyor. Ve oradaki çiftçiler aşılamıyorlar, aşılamayınca da hurma ne yapmıyor? Olmuyor. Ertesi sene zekata geliyorlar. Allah Resulü diyor ki, ve Vesselam ey filan siz zekatın en iyisini getiren değil misiniz? Evet. Ne oldu bu sene? Senin elçin geldi bu işin haram olduğunu söyledi. O yüzden biz de ne yaptık? Yapmadık. Ey Allah'ın Resulü hurma ağacı erkeğinden dişiye göz almadıkça meyve vermez diyor. Öyle mi diyor? Siz bu işi benden daha iyi bilirsiniz. Dünyalık meseleler olduğunda bu sizin alanınız eğer diyor dininiz konusunda ben size bir şey söylersem bunda istişare yok diyor. Hangisinde yokmuş? Dini. Ben size dininiz konusunda bir şey söylüyorsam bunu hemen ne yapın? Olayın. <gülüyor> Hayatınıza geçirin. Ayşe annemiz diyor ki Sonra şöyle biraz düşündü, merhamet etti. Bari gücünüz nispetinde diyor. Şimdi bu da bir emir. Yerine getirin. Biz ne diyorsa yerine ne yaparız? Getirmek zorundayız. Ama arkasında merhamet ediyor bize. Bari gücünüz nispetinde diyor. Bu da gösteriyor ki onun kulluğu ve Resulluğu nedir? Kalın çizgilerle çok belli bir şekilde ayrın. Yine mesela Hendek muhaberesini Cihat Bakıları'na bakarsanız görürsünüz. Allah Resulü diyor ki hazırlanın dışarıda karşılayacağız. <gülüyor> Selman geliyor. Ey Allah'ın Resulü bu vahiy mi senin görüşün mü? Niye sordu? Ayırt dedemedi de onun için sordu. Aynen Hudeybiye anlaşmasında Ömer geliyor soruyor. <gülüyor> Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. E sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Niye imzalıyorsun? Allah Resulü sükut ediyor. Ebu Vekil'e gidiyor aynı soruları soruyor. O da sükut ediyor. Sonra Ömer anlıyor ki bu Allah'ın emri yaş ne yapıyor? Kafaya komple seriyor. Başına taş yağmasından ve belaya uğramaktan korkuyor gidiyor tövbe ediyor. Neden? Fıtri olarak o anlaşma imzalanmaz onun için. Çok zor görülen maddeler. Ama kaybı kim biliyor? Allah biliyor. Onlardan kaçan verilecek, bizden kaçan verilmeyecek. Var mı böyle bir olay? Ama Allah Resulü bunları ne yapıyor? Aleyhissalatü ve imza imzalıyor. Hem de orada Allah'ın Resulü ifadesini ne yapıyor? Neyi siliyor. Ali diyor ki ben silmem diyor. Sen diyor parafet, yani çiz kalemle, ben silerim diyor. Yani düşünün bu da ümmi olduğunu nedir? Bir işaretidir ama bugün hala iftira atmışlardır. Onun için kardeşlerim, Peygamberimizin kulluğu ve Resullüğü kalın çizgilerle ne yapılmıştır? Ayrılmıştır. Ve ayeti kerimeye bakın, mesela Hikmet ayetinde de vardır, sana bilmediğini öğretti, diyor. <gülüyor> Yine Şura suresine gidiyorsun, 51-52'yi okursanız, sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir? Bilmezdin, biz sana öğrettik, diyor. Eğer bir insanın kulluğu yetiyorsa, o zaman vahye gerek var mı? Hani bugün akılsızlar İslam dini, akıl dini, mantık dini diyorlar ya. E demek ki hakikaten doğru söylüyorlar. Yani akıllarına eseni yaptıkları için onlara din gerek yok ki. İslam dini, vahiy dini. Eğer akıl dini olsaydı Allah Resulü'nün peşinden insanlar giderdi. Aynen bugün Muhtezelenin dediği gibi sünnete ne diyorlar? Bir yaşantı. Yaşantının pratike dökülmüş şekli. Ulan akılsızlar. Sünnet eğer yaşantının yani böyle pratiğe dökülmüş şekli olsaydı Kur'an'a ne gerek vardı? Allah niye Kur'an'ı göndersin? Peygamber'i göndermiş. İnsanlar onu taklit ederdi. O da onu ne yapardı? Getirdi. Bugün tasavvuf şeyhlerine birleri gidip tabi olduklarında adamdan vahim istiyorlar. Elin ayağını öpüyorlar. Tövbe ediyorlar. Adamın şartlarını aynen hayata geçiriyorlar. O da kipit gibi cebine dolduruyor, Güya cennete götürüyor. Tabi takılıyor. Aşağıya gideceklerden hiçbirinin haberi yok. Allah hepimize hayır versin. Allah'tan inen vahyin hepsi indirilmiş zikirdir. Vahyin hepsi korunmuştur. Allah'ın korumasını üstlendiği her şeyin zayi edilmeyeceği karantı altındadır. Birimizin koymuş olduğu depoda camı açık unutmuştur. Hırsız girebilir. Doğru mu? Şimşek çakar yangın olabilir. Depodaki sakladığın mallar zayi olabilir. Veyahut çok güvendiğin bir bankadır, kiralık kasadır koymuşsundur, gümletirler. Malın gidebilir. Ama Allah ben bunu koruyacağım derse kim gümletecek? Ancak firavun gibi birisi çıkar. Ey haman Yüksek yüksek kolaydı Musa'nın ile dövüşüyüm diyen ancak sünnet katilleri bunu diyebiliriz ya. Yani. Onlar da aynı firavunun seviyesindedir. Hani namaz kılmayanlara ne diyorduk biz gelen nakilde? Firavun'dan, Hamam'dan, Harun'dan haşr olunacağı gibi sünnetin vahiy olduğunu kabul etmeyenler de aynı firavunla haşr olacak insanlardır. Çünkü Allah koruyacağını ne atmıştır? Vadetmiştir. etmiştir. Allah koruyacağını vaat ettiyse işlem tamamdır. Aksal da Allah'ın kelamı ne olurdu kardeşlerim? Yalan olurdu ki Allah muhafaza Peygamber Aleyhisselam'ın konuştuğu şeylerin zayir edileceği, aralarının batıl katılacağını eğer şöyle bir ihtimal verecek olsak Allah muhafaza ortada din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Eğer hakikaten sünnet korunmamış olsa, gelin şimdi Nisa 59'u izleyelim. Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de mutlak itaat. Kaç şeye çıktı? İki. Allah, Resul. Sizden olan emirlere de de takısı kayıtlı geldi. Neye kayıtlı? Allah'a veresinle itaat ettiğin müddetçe. Ayet devam ediyor bakın burada kalmadı. İhtilaf mı ettiniz Allah'a veresinle. Şey de çıktı. Emir de çıktı arada. Şimdi devam ediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Şimdi kardeşlerim eğer biz bu kavram olarak sünnetin vahiy olduğunu inanmazsak ihtilaf ettiğimiz bir şeyi Kur'an ve sünnete götürdüğümüzde ihtilaf ettiğimiz, zan duyduğumuz şüphe duyduğumuz bir yerde ihtilafımızı gidermeye çalışacağız. Doğru mu? Peki bu yaptığımız hareketle haşa Allah'a isyan etmiyoruz mu? Sen nasıl Allah'sın? Hem uydurma zayıfın olduğu bir yere sen git meseleni hallet diyorsun. E bunu sen korumamışsın gibi itikada ne yapıyor? Sahip olmuş oluruz Allah muhafaza. Eğer Allah bize ihtilaf ettiğinizde Kur'an ve sünnete gidin diyorsa o zaman koruduğu apaçık bu ayette nedir? Ortaya çıkıyor. Çünkü orada ihtilaf ettiğinizde Kur'an'a gidin deseydi biz sünneti iddia etmemiz çok sorduk. Ama burada, şimdi geliyor şimdi o firavın akıllı olanlar. E buradaki de Allah diyor. Ya sen konuşurken düzgün cümle kuruyon da, yani Allah kurduğunda cümleyi yanlış mı kuruyor? Allah Allah. Oldu mu şimdi? İhtilaf ettiğinizde Allah'a Allah'a gidip oldu mu ayet? Yani oradakinin ikisi de Allah'sa. Allah niye Allah Allah desin? Eğer Demek ki bir farklılık var. Allah'a arkasından ne diyor? Evet. Resuluna. E Resul da Allah'tan aynı şeydeyse o zaman ne gerek var? Yani birisi size bu yönü geldiğinde hiç ayetten çıkmayın. Böyle irdeleyerek üzerine gidin. Tek kelime konuşamazlar. Ama sünnete giderseniz orada sizi boğarlar. Zaten inanmıyor. Zaten zanni gözüyle bakıyorlar. Biraz daha ileriye gidin. Ya Ebu Kureyri'ye çatarlar, ya Bukhari'ye çatarlar, ya öbürüne çatarlar, ya Ömer'e çatarlar. onu Ömer uydurduğu, Kur'an'a soktuğu derler. Sen orada kalırsın. Ama Kur'an'da bu şekilde üzerlerine giderseniz, Allah'ın bu vahyi, apaçık koruduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Allah ilminizi ve gayretinizi artırsın kardeşlerim. Bunda bahtının karıştığı hiçbir şey yoktur. Eğer böyle bir yol olsaydı Allah Azze ve Celle hicir 9'da bu zikri biz indirdik, Biz koruyacağız demez. Sünnetin vahiy olduğunu kabul etmeyen insan haşa Allah'ı yalancılıkla itham etmiş insandır. Ki önce onun akıl kontrolüne eğer aklı başındaysa başka bir kontrola ihtiyacı var. Evet. Korunması vaat edilen zikir sadece Kur'an değildir kardeşlerim. İnen vahyin bütünüdür. Hiç Cuma suresinde e, Cuma ile alakalı ayet okudunuz mu? Cuma namazına mı gidin diyor? Cuma namazına ne diyor Allah? Zikir diyor. Bakın zikir Cuma namazıymış. Oruca bakıyorsun Ramazan ayına Allah zikir diyor yani indirilen emir ve nehiler topluluğunun tamamına bir zikir diyoruz. İşte bu zikri, indirilen bu vahyi, indiren kim? Allah, Allah, Allah. Koruyan kendisi. Ha burada şu soru sorulabilir, saf ve temiz olarak. E diğerlerini korumayan Allah bunu niye korudu? Ha onu gidince Allah'a sorarsınız. Öbürlerini indireceğine dair bir vaadi var mı? Yok. Öyleyse burada vaadi var mı? Var. Bitti. Ben buna bakarım. Öbürüne ne yapmam? Bakmam. Çünkü onda bir vaat yok. Kur'an'da bize bildirdikleri önceki ümmetlerle alakalı koruduğuna da delil değil midir? Kendi katında koruduğuna delil midir? Onları korumuyor. Ama bunu koruyacağını ne yapıyor? Söylüyor. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Amin. Ve nahl 44'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala Onları açık delillerle ve kitapla gönderdik. Sana da zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ta ki düşünüp öğüt alırlar diyor. Evet. Allahu Teala namaz, haç ve zekatla ilgili emirleri hep mücmel göndermiştir. Nedir mücmel? Kapalı. Şimdi siz namazın kaç zekat olduğunu Kaç vakit olduğunu, hangi namaz olduğunu şu Kur'an'dan bulup da bana getirebilir misiniz? Mümkün mü? Ne çözer bunu? Bilmiyorum. Ama firavon insanlar namazı nasıl kılıyorlar biliyor musunuz? Hiç gösterdim ben size? Üç vakit kılarlar, nasıl kılıyorlar? Bak ben bir tane namazsızdan böyle bir tartıştığınızda bir üslupu şu. Kıble nerede bizim? Şuan şöyle bakıyor. Uyanıya dönmüyor adam. İstediği yere şöyle duruyor. Aynen böyle hazır olacağı getiriyor. Kendi duyacağı şekilde bir ayet okuyor. Sonra şöyle yapıyor. Rukiye gidiyor. Rukiye de, denlerle Rukiye etti. Secde denlerle secde etti diye de. Secde de bir ayet okuyor. Selam ben abi bak. Kalkıyor. Geriye oturduğu Böyle ne yaptın lan sen? Namaz kıldım diyor. Namazı kıldın. Ha böyle kıldım diyor. Şimdi bakın, peygamberi devre dışı bırakırsan, kendisi ne yaptı şimdi? Kendisi peygamber oldu. Kendi kafasına göre ne yaptı? Namaz çıkardı. Aynı şahısların başka bir namaz şekli daha var. Bir tanesi geldi dükkana, sünnet hakkında tartışıyor. E, kelli felli hem de yazar birisi. ismini zikretmek istemiyorum. Mikrop birisi. Yani bu meclis pislenmesin mikrop ile diye. Öğle namazı oldu. Ben kıldım. Arkadaşlar vardı dükkanda. Bunlar devam ettiler. Sonra onlar kıldılar falan. İkindi oldu. Ben yine kıldım. Yine devam ediyoruz falan. Akşamı vakti geldi. Ben hasreten bekliyorum ama. Dur dedim. Şimdi konuşmaya bir ara verelim. Biz öyle yıkıldık. Aybaşı falan şu bu bir şey var mı? Yok evcik bunu. Hani kusul edecek bir hal varsa burada aşağıda dedim bizim gusülhanemiz de var hani orada Yok var hiçbir şey yok. Peki niye namaz kılmadı? Hani evde falan kaza mı edeceğin hani olur ya araba kazası gibi gider bir tamirciye orada tamir etti. Yok oluyor. Biz dedi kaç saattir ne yapıyoruz dedi. Ne yapıyoruz dedim. Allah'ı zikrediyoruz. Eee e bu da bir namaz dedi. Adam 6-7 saattir namaz kılıyormuş bizim haberimiz yok. İnanın bu böyle. Belki gülüyorsunuz. Bunlar namazı. Çünkü namazın birçok manası var. Allah'a amma, zikir, salat, dua gibi bu adamın tartışarak yani bu din hakkında güya konuşarak yaptığı hareket namaz. İşte bakın sünneti devre dışı bıraktığınızda kapalı olarak gelen emirleri anlamaz mümkün değil. Namaz rekatın sayısı Kur'an'da var mı? Yok. Yok. Öğleyi de de yani akşamı da yatsıyı da kaç rekat kılacağımızı kıyamını, rüküsünü, secdesini aradakilerin hepsini biz kimden öğreniyoruz? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın diyen Resul'dan Ramazan ayında oruç tutun diyor. Siyahlan beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar sahur yemeğini ne yapın? Yemeğe içmeye devam edin. Sahabe Arapçayı biliyor. Yastığının kenarına siyahlan beyaz ipliği koyuyor. Ama sahuru da namazı da ne yapıyor? Kaçırıyor. E sahabe anlamamış. E ahmak sen ne anlayacaksın? Geliyor soruyor. Senin yastığın ammada endiymiştir. Geceyle gündüz içine alıvermiş. Bak bunu peygamber açıklıyor. Veyahut ayet-i kerimeye gidiyorsun, o nefsine zulmedeni görmedin mi? Enam 85'teki sahabe evinden çıkamıyor. Hangimizin kalbinden birbirine karşı taan edici şeyler geçmiyor ki? Bunlar hep zulüm olarak alıyor abi Ve ey Allah'ın Resulü bu ayet bize çok ağır geldi, evimizden çıkamıyoruz diyor. Siz lokmanın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyerek lokman 13 14ü işaret ediyor. Bakın okudukları halde o ayeti bildikleri halde sahabe anlayamıyor. E sen de anlayacaksın. Peygamberi devre dışı ne yapamazsınız? Bırakamazsınız. Ama bırakmışlar mı? Bırakmışlar. Postacı memuru demişler mi? Demişler. Televizyon anteni demişler mi? Demişler. Bugün hala o Resul gitti biz Resul'uz demişler mi? Demişler, bunu demelerinin sebebi bizim ihlatsızlığımız, dinimize olan ilgisizliğimizden ve bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Sahabelerin hiç böyle diploması var mıydı? Birisi sonra böyle damgayı vurup şöyle, hani bir de çerçeveletip asıyorlar ya şöyle. Böyle bir diplomalar var mıydı? Şöyle bir He? Hep meclisteler Namazdalardı. Peygamber onları ne yapıyordu? Eğitiyordu. Ama bugün diplomayı alıyor herif şuraya bir asıyor. diploma ilmin önüne geçiyor. E bu adam dini anlatmaz ki. Ya senin cebine, ya onun cebine, ya onun cebine yalakalıktan dine zaman kalmaz ki. <gülüyor> Belanlıktan dine zaman kalmaz ki. Çünkü o artık o diplomayla bir mevkiye, şana, şöhrete soyunmuştur. Din ona çok lüks gelmeye başlar. Ama ne yapar? Bir Kur'an okuyayım mı? Tabi oku. Ne kadar güzel gelir. Hadis-i şerifte dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle zaman gelecek ki insanlar Kur'an'ın sesine namesine kulak verecekler. Ahkamına değildir. Bugün Allah için soruyorum. Şu toplumun önem verdiği hoca dediği dangalakları Bilgisine mi, okuduğu Kur'an'a mı? Hangisini önem veriyorlar? Sesini. Abdülsamet. Herkes bilir. Küçük de bilir, büyük de. Niye? Çünkü herkes kasetini dinledir. Veyahut falan filan. Yahu bu adamın namaz kılıp kılmadığına kim bakar? He? Veyahut kime hizmet ediyordur? Hani konuyu fazla yaymak istemiyorum. İlimsizliğimiz bizi cehennemin tam kenarına getiriyor. Bunlar bizim akidemiz kardeşlerim. Eğer bu akideyi yerli yerine öğrenemezsek hiçbir beladan kendimize sıyırmamız mümkün değil. Allah bizleri affetsin. Hayırdan ayırmasın. Eğer bizler peygambere müracaat etmesek namazda kılamayız, oruçta tutamayız. Haccin menası ki var mı Kur'an'da? Yani hangi amele giderseniz gidin Peygamber'e muhtaçsınız. Eğer birisi peygamberi kötülüyorsa yerine kendisi ne yapıyordur? Peygamber olarak mevledi. kendini atıyordur. Bakın mevdudi ne diyor şimdi? Sünnet vahiydir diyor. İnkarı küfürdür diyor. Nerede diyor? Neci 3.4'ün tefsirinde diyor. Bak şimdi mevdudu başka bir ayetin tefsirinde ne diyor şimdi? Bukhari ve Müslüm'de Allahü Vüsalı i̇s Vesselam'dan şöyle bir rivayet gelir. İbrahim üç yerde yalan söyledi. Yıldız'a baktı, bugün benim yıldızım hasta olduğunu söyledi diyor ve Nevruz gününe gitmiyor. Ve bir yerden geçiyor, bu benim kardeşim diyor, yani kız kardeşim diyor. Ve ne diyor? Ona sorunsana, o kırmıştır, kızmıştır diyor. İkisi ayetle sabit, biri de nakille sabit. Allah bunu naklediyor mu ikisini Kur'an'da? Naklediyor. Bakın şimdi bir adam da akıl gitti mi, eşare bile olsa kafası çalışmıyor. Yani onlar akılcıdır, yani güya akıllılar, akılları bile yetmiyor çünkü çalışmıyor. Diyor ki şimdi bir peygamber asla yalan söyleyemez. Nereye takıldı? Bugün bütün bizim Müslümanların takıldığı şey. Tercüme kültüründe okurken bir yerde bir kelimeye bir takılıyor. Tamam. Orayı geçiremesin adama. Orada durur. Yalan kelimesine takıldı. Halbuki Allah orada Azze ve Celle bize çok güzel bir mesaj veriyor Resulünün diliyle. Yalanın nerelerinde caiz olduğunu, neyin yalan neyin yalan olmadığını ama o yalana taktığı bir peygamber yalan asla ne yapamaz? Söyleyemez. Ne oldu şimdi hadis? Ne tenkiti yaptı? Hadis de vayi dedi. Metin tenkiti yaptı. Ravi'ye gitti mi? Art niyetli bu adam. Sammiyetsiz bu adam. Bir hadise yaklaşırken senetten yaklaşacaksın. Metinden değil. Metinden yaklaşıyorsa bu art niyetlidir. Anladınız mı? Size bir şey öğretmek için bu örneği veriyorum. Gidiyor şimdi kim nakletti bunu? Bukhari müslim. Bak başka kitaptan seçmiyor hadisi. Neden Bukhari müslim? Biz Kur'an'dan sonra en sahih diye güvenir. Hangi kitaplara iman ediyoruz? Hayır. Bukhari demiştim. Ne diyor peki mevdudi? Ebu Ala. Bukhari müslüme rivayet perest diyor. Put perest diyor. Her bulduğunu nakleden. Arkasından devam ediyor. Diyor ki bu ifadesinin arkasından hadis ne kadar sahih olursa olsun raviler ne kadar sika, güvenilir olursa olsun ne yaptı? Cerk ve tadil? Dünya evet. <gülüyor> biliyor ya akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz. Ne oldu şimdi bu? He? <gülüyor> ne oldu kardeşler? Evet. Demek ki İlim ehli diye, dedem büsü getir. İlim ehli doğru söylüyor diye sözünü yargılamadan, soruşturmadan almaya kalkarsanız Allah mahfaza dinle çıkarsınız. İşte eşari diye niye diyoruz biz bu itikada? Bir gün akide dersleri işleyeceğim. Eşari nedir, mutezile nedir, maturizde nedir? Yani görüşlerine değil de neden sapmışlar? Daha hayırlı olur inşallah. Akılla nakil çakıştığında eşari neyi alır? Akıl üstündür. Nakil ona der. Biz hangisini yaparız? Bir akıl vahiyeküle düştü. Akılla nakil çakışır mı? Akıl kaç paralık ya? En akıllı adamı getirip satın alayım. Akıl vahiyek tabi olduğu müddetçe akıldır. Eğer akıl, vahiyye tabi olmuyorsa Allah ne diyor? Onlar hayvanlar gibidir. Sonra devam ediyor. Daha aşağıya. Akıl yok ki ben satın alayım. <gülüyor> Onun için kardeşlerim okuduğunuz kitaplar da nedir? Çok çok önemli. Güya sünneti savunan hem de sünnetin anayasal konumu diye mevdudunun kitabı vardır. Dört dörtlüktür. Sünnetin vahiy olduğunu anlayabilirsiniz. Ama pis fikirlerini yeri geldikçe ne yapmışlardır? Atmışlardır. Bunlara da ne yapacaksınız? Yanık olacaksınız. Bugün birisi çıkıyor vitrin güzel, görünüş de güzel. Bir de televizyonu internette boy boy. Ya ne kadar güzel anlatıyor hocam diyor ya. Bir görsen bal akıyor diyor. İyi de adam inandığı pulvarda çok güzel. Ama tam böyle akidevi o peygamberle alakalı bir meseleye geldi mi, herif orada taş kesiliyor. Ne yapıyor şimdi öbür tarafta? Seni zehirliyor, uçurumun tam kenarına getiriveriyor. Sen onun o pisliklerinden haberin olmazsa aynı akide sen de ne yapıyor? Olup gidiveriyor. Allah hepimize hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim Allah bizlere taşıyamayacağımız, gücümüzün yetmediği Hiçbir şeyi ne atmamıştır, indirmemiştir. Valla Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar bizlere bildirdiği, o söylediği sözler, sünnet nedir? Korunmuştur ve garanti altına ne yapmıştır? Alınmıştır. Evet kardeşlerim, <gülüyor> evli hadis, Allah onlardan razı olsun, karada, denizde, kuzeyde, güneyde ne kadar hadis varsa ne yapmıştır, araştırmıştır. Onların doğruluğunun veyahut yanlışlığının üzerine gitmiştir. Titizlikle o hadisleri birbirinden ne yapmıştır, ayırt etmiştir ve bizim günümüze kadar bu ne yapmıştır? gelmiştir. Bir de bu konuda sünnetin korunduğuyla alakalı son bir noktayı anlatmak istiyorum. Allah Resulü'nün en çok yüklendikleri, sünnet inkar ettikleri noktalardan biri neresi biliyor musunuz? Yurt çevirdi. Ağabey, mi? Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a inen vahilin ilk 6 ay neydi? He? Rüyaydı. Rüyaydı. Yani peygamberliğin 46'da bir cüzü ki 23 senede kaç altı ay var? 46. 46. 46'da bir cüzü nedir? Rüyadır. Rüyadır. Rüya diyor, üç çeşit diyor, bak peygamber de diyor, kulum olabilir, şeytandan olabilir, bilinç altından olabilir diyerek bak demek ki vahyene karışmış. karışmış. Lan karışmış. E bir de vahiy diyorsunuz. Görüyor musunuz şeytanın mantığı? Halbuki peygamberin gözü uyusa bile kalbi ne yapmıyordu? Uyumuyordu. Bugün Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve çıktı mı? Ulan sen uçakla şuraya çıkarmış. Allah onu istediği yere götürdü mü? Götürdü. Onunla perde arkasında konuştu mu? Konuştu. Göğsünü yardı mı? Yardı. Ve ona birçok mucize verdi mi? E, peygamber bırak da olsun ya. Yani Allah kıyamete kadar insanlara örnek olacak birini ne yapıyor? seçiyor. Allah istediğini seçer. istediğini ne yapar? Verir. Buna hiç kimse ne yapamaz? Karışamaz. Maalesef kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada yani lübüvvetin 46'da bir cüzü rüyadır meselesini de ne yapmışlardır? İrdilemişlerdir. Halbuki Aleyhisselatü Selam'ın gözü uyusa bile kalbi ne yapmamıştır? Uyumamıştır biz bu şekilde ne yapmışızdır iman etmişizdir. Peki rüyayla alakalı hiç hükümler var mı aklınızda? Biliyor musunuz? Mesela ezan neyle sabit olmuştur? Yani, rüyayla. Bir sahabe rüyasında görmüş. Öbürü gördüm demiş. Öbürü gördüm demiş. Allah resulü bunu ne yapmıştır? Tasdik demiştir. Şu namazlardaki Çekmiş olduğumuz namazdan sonraki tesbihatler hep rüyaylandır biliyor musunuz? Yani rüyada Allah Resulü'nün görmüş olduğu rüyada nedir? Vahidir. Bunda hiçbir şey, şüphe nedir? Yoktur kardeşlerim. Sünnet korunmuştur. Kıyamete kadar Allah onu ne yapacaktır? Koruyacaktır. Bunda en ufak bir şey, şüphe nedir? Yoktur. Şüphe olan varsa gelsin izah edelim. Anlamadığı soru varsa sorsun. Cevabını verelim. Bizim vahyimizde hiçbir şey eksik değildir. Hiçbir şey eksik ne yapılmamıştır? Bırakılmamıştır. Ama soru soran da haddini ne yapacak? Bilecek. Çünkü İslam sor sorunu al cevabını programı değildir. Bildiğin kadar da falan yere gideceksin, falan yere gideceksin, şu ödül alacaksın programı değildir. İslam işittik, ihtiat ettik dinidir karşılığı da cennettir. İtaat edersen. Ama program olarak görürsen, yarışma olarak görürsen, ben soru sordum, cevabını alamıyorum diyorsan, e onun da bir gideceği, cehennem nedir? Muhakkak olacaktır. Allah cenneti yaratmış, onun için ehli yaratmış, cehennemi yaratmış, onun için de neyi vardır? Ehlini yaratmıştır. Allah subhanesu ve teala bizleri haktan, hayırdan ayırmasın, Amin. razı olduğu amelleri işleyen hanımı Müslümanlardan eylesin. Amin. Allah subhanahu ve teala bizi de, neslimizi de kıyamete kadar haktan ayırmasın kardeşlerim. Amin. Haftaya inşallah celk ve tabili e, haberin kendisine izafe edildiği kimsenin e, kısımlarını sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'nin sünnet, eser Haber ve rivayetin ne olduğu üzerinde durup belki bir ders daha yapabiliriz. Bu konuyu tamamlamayı ve güzel güzel örnekler vererek rivayet zincirleriyle şuradaki usulleri size kolaylaştırmaya çalışacağım. Allah hepimizin anlayışını atırsın. Hayırdan ayılmazsın. <Sessizlik> Huanek Allahumme ve bi hamdike ve şeder la ilahe illa ente estağfiruke ve el tubir. Elhamdülillah Ben hafta bunlara baktım arkadaşlar.